buyuruyorlar. Hadisi şerif menavi menaviden efdali kainat efendimize kainatın en efdali olan Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salat selam getirmek salavati şerife okumak Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ ve sahbihi ve sellim. En kısası, böyle salavat-ı şerife okumak, abid acat etmekten eftaldır. Bir kul acat etmekten eftaldır. Evet, eftali kainat Efendimiz'e. Kainatın en eftali olan, Sultani ı enbiyaya salavat-ı şerife getirmek, bir köle azat etmiş gibi, bir kul azat etmiş gibi haziletli ve sevaplı. Köle azat etmek çok mu sevapta? En deymaklı sevap odur. Fakat ondan daha çok sevaplı salevati şerife getirmek. Ne için bir esaratı esarattan kurtarmak,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 askı saadette sultani enbiya efendimizin zamanında köleler satılır cariyeler satılır alınırdı. bundan bir tanesi de Bilale Habeşi Bilale Habeşi radıyallahu an efendimiz idi kafirin birisinin kölesiydi kölesiydi kölelik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 ağasına vardılar, sen yaptırıyorsun bunu dediler. Dedi ki, ben yaptırmıyorum, size kölemi veriyorum, istediğiniz gibi acaba edin dedi. Kumların, sıcak kumların üstüne yüzüstün sürdüler, hakaret ettiler, dininden dön dediler. Ölsem dinimden dönmem, Allah'ından dönmem dedi. Allah'ın vaktaniyetine, birliğine, Başın ağacın Allah olmadığına inandım dedi, Allah vâhid mutlaktır. Tahle kalede sahibi olan Allah değildir. İman ettim dedi. Sultan-ı Enbiya'nın da Risaletine iman ettim. O da Allah'ın Resulü, Habibi, Sevgilisi Abdidir, böyle iman ettim. Göğsünün üstüne istedikleri kadar baş kaydılar. Büyük büyük baş koydular ve Mekke'nin en sıcak yerine götürdüler. Bunun altında usul usul canın çıksın senin. Merem o kadar putlarımızı bıraktın da tek olan Allah'a iman etmişsin. Utanmaz herifler. sen burada öleceksin çaren yok. O başların ve kayaların altında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 Yine kafirler sana ne hakaret etti bugün. Keşke bana olsaydı Bilal-e Habeşi namında bir köle iman etmişti. Onu tutmuşlar. azı yukarıya yatırmışlar. istedikleri kadar özeline baş kalmışlar. Altında ya vahid zikrediyor. Dayanamadım ona ağlıyorum. Ben kurtarmıyor geleyim onu ya Resulallah dedi. Ve fırladı sıttığı azan. Onun arasına vardı dedi ki, bana şirkleyecek. Hatırlma geldi ki dünyada ne kadar malın var, manzam var, ne kadar servetim varsa birinci tüccarlardan sıttığı bir efendimiz benden. Ümrumunu verin de tek bilal kurtulsun diyordu. Ümrumunu verin, tek kurtulsun. <gülüyor> Yalvarmaya başladı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 Tüccarlar arasında hatırı sayılır, sözünü kırmadı, kafir olduğu halde o Yahud'u köleyle değişti. O köleyi verdi, vardı, başı geçinden gitti. Gitti, Bilal'ın kolundan mutlu, kaç Böyle on tane kurtardı ya haber veremem şimdi. Bir yani tecihinden haber verirsem bu menakup gülzarında gerçi yüz bin gül yeter. Bu Gülistandan haber verir ne var ve bir tek gül yeter. Haber vereceğin Gülistanda yüz bin gül var ama ama o Gülistandan haber verir ne bir tek gülle haber verir. hepsini ondan. Allah'ın inşallah. Ondan <gülüyor> <gülüyor> tuttu tükere getirdi. Ya Muhammed, Allah Allah. sakın aldım elhamdülillah, Bilal'ı kurtardım elhamdülillah, kurtardım ve kendi köleliğin derde de durduramayacağım sana bahsediyorum. Senin kölen olsun, ben de azat ediyorum dedi. Azat ediyorum, kölelikten kurtarıyorum dedi. Peygamberimiz onu evlah gibi kabul etmişti. Şahsı Hadeşistanlığı olduğu için simsiyahıdı, siyah. Peygamberimiz buyurdu ki, içi simsiyah, içi simsiyah, içi nurla dolu Bilal'ın dedi, nurla dolu. Yani, bakıyor, tunuk siyah, içindeki iman bal gibi doludur Bilal'ın. Rica ettiler, ezeni uzak okuyordu.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 Ayağının takırtısı, kırıtsı, ayağının kıpırtısı, tasibyetin müntaha ya duymuza, siyaset sahribine tabi duymacağım, ne demek? Duymacağım. geldiler, Ya Allah dediler. Bilal ezem okumasın, niçin dedi? Hal-i ala diye ne yor, hiç ala diyor. Habeşistan ne olduğundan Arapçayı çeviremiyor heyi alessalâh diyor. Peygamberimiz bulundu ki ben binala o kadar muhabbetliyim ki Allah'ım da o kadar seviyor ki bin denenizin hayyesinden Bilal'ın heyyesi bana daha hayırlıdır. Peygamberimize çok aşık çok aşık vefat edince onun kadar dayanamayan olmadı herkes hiç merç oldu tabi Allah buna daha çok dokunduğundan Medine'ye sığınamadı ta Şam'a gitti Şam'a geldi dedi ki Muhammed vefat edince onun şehrinde otururmam Ya Rabbi gitti Şam'da eğleniyordu Şam'da duruyordu Sultani ı Enbiya Efendimiz rüyasına girdi, dedi ki Ya Bilal, ben seni güresim geldim ya, sen beni güresim gelmedin mi, ne gerekime gelmiyor? Dayanamadı geldi. Geldi Medine'ye Tahire'ye, o <gülüyor> siyahın ahlak dolusu olduğu için için, Ravan Hasan, Anil Hasan, Anedil Hasan, Anceddin Hasan, inna inne ahsenel Hasan, Elhudut'il Hasan. Nereden nereye geçtim? Bu hadis hatırıma geldi. Raval Hasan, Hasan-ı rivayet, hadisi şerif. Anil Hasan, o da peygamberimizin torunundan rivayeti diyor. An Hasan, Hasan, o da babası olan Hazreti Ali Efendimiz'den bizden dua ediyor. Cettin Hasan, Hasanın jeti olan Hazreti Muhammed'ten. Hazreti Muhammed diyor ki: Ela hümme Hasan, güzellerin en güzeli. Güzellerin en güzeli. El kudî Hasan, kimin ahlakı dünyada en güzel ise yine güzel odu diyor Peygamber. Bilal'ın siması simsiye ama ahlakından güzel ahlak yok ki Medine birbirine inanamadır. Gelmiş. Bilal, safa geldiniz. Hoş geldiniz. Bilal, safa geldiniz. Aralarında gelişemiyorlar Bilal'ın muhabbetini. <gülüyor> Halife Umar'ın Farik olmalı radıyallahu anh yani Sıttı Gazi e vefat etmiş herhalde. Allah şefatını ailesin etsin. Çık da ezen oku, ya Dilar, göreceğimiz geldi. Sesini göreceğimiz geldi. Okuyamam. Sultan-ı Enbiya kabirde yakırken o emrilerde buna ezen oku değil mi? O kabirde metkunurken ben minarasına çıkıp da ezen okuyamam. Allah. Hazreti Ayşe annemiz duydu geldiğini Safa geldiniz dedi, ziyaretine vardı, hoş geldiniz Ya Bilal bir ezel okula Muhammed'i hatırlayalım <gülüyor> Anneciğim okuyamam Canım annem babam size kurban olsun okuyamam Peygamber hatırıma gelir dayanamam Ben aşıkıyım benim Dedi ki size rica ediyorum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 elini kulaklarına yerde Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Bilal'ın sesini duyan ne kadar ne duyan varsa hep dışarıya çıkmıştı böyle bütün. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah dedi. Eşhedü enne muhammeden Rasulullah deyince kendi dayanamadı, bağırmaya başladı. Eşhedü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 salavat-ı şerife getirirse küle azap etmektan daha çok sevaba nail olur. Daha faziletlidir. Demek Allahın salli ala seyyidina Muhammedin vali alihi ve sahbihi ve sellim devam edelim inşallah teala. Öyle ayeti celil'e geçiyoruz ve kadınlara da söz vermişik çok da gelmişler diyorlar. Onlara da bir bahis ayıralım inşallah şöyle. Azıcık devam edelim. Estağzubillah, bismillah. Ve mü'minûne vel mü'minâtu bâvuhum evliyâ-u bâv. Mü'min erkekler de, mü'min kadınlar da birbirinin velileri, dostları, yardımcılarıdır. Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. Anlayamadık efendim ki biz. Şey, anlayamaz. Sen üç beş tarafa Türkçe'ye çevireceksin bir misaller getireceksin, biz anca anlayacağız. ve de emeklerimi esirgemem elhamdülillah. Güçüklüğümden beri bir kişiye saatlerce anlatmaya çalışsam Allah'ım yorgunluk diye bir şey vermez o zaman alhamdülillah <gülüyor> Elhamdülillah. Size de çalışacağım inşallah anlatmaya. <gülüyor> mümin erkekler, mümin kadınlar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 Birbirine hakaret gözüyle bakıyor. Kadınlardan birbirine kırgın sor işlerine var. Yüzlerce kadın var. Konuşmayın kadınlar. Allah aşkına konuşmam bir şey dinleyin canım. Sığlaşamıyor, çavuruyor. çağırıyor. Öteki kadınlarında ikisi geldi mi huzurunu tüm bozuyor. Allah aşkına seslenme. Yoksa ağzını sizden keser. Gönderirim kardeşlerime. Onun için seslenme. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَةَ دَعْضُهُمْ اَوْلِيَا اُبَغْ Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Dostlarıdır, yardımcılarıdır, birbirine yardım ederler. Müminler Peygamberimizin hadisiyle kemer başı gibi birbirinden kuvvet alır, böyle cami-i şerif olduğu gibi bak temellerle mümin bir araya gelir fikri bir araya gelir muhabbeti bir araya gelir müşaveresi bir araya gelir birbiriyle anlaşılmarsa müminin binası tekamül eder dünya cennet gibi olur onlara lakin mümin, mümin birbirinden ayrı olursa şu caminin başı kadar başı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 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَ فَاسْلِهُ بَيْنَا اَخَلَيْكُمْ Kadın erkek birbirine canını, malını, ırzını, nabusunu birbirinin korumaya başlar. Kardeş gibi olurlarsa yet vücut olurlar ve o binanın altında, İslam binasının altında yaşarlar, imanla ölürler, cenneti alayı bulurlar. Bir Müslüman küçük bir bahanayla, <gülüyor> küçük bir partıcılıkla, küçük bir dedikoduyla memdini kuryana kadar küstürürse caiz bir Peygamberimiz. Mendil yıkanıp kuryana kadar. Bundan daha ziyade üç gün küs kalırsa dördüncü gün namazı kabul olmamaya başlar. Peygamberimizin hadisi var onun için küstüğün ırzına hakaret var, canına hakaret var, namusuna hakaret var, dinine hakaret var, mukaddesatına hakaret varsa buranın üstesine dön. daima kırgın durur, kalbin ondan hiç hoşlanmaz.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 Hocam neden kanaatın olsun, mümin mümine olsa canım, kardeş kardeş ettir. Kardeş kardeşe olsa, kocasıyla hoca ailesinin arası kaç senedir kırkın? Hoca, kocayla kadın olsa, akrabayı ikiye ayırdılar şimdi. Akraba. Hocam akraba olsa, aynı kardeş, innemel minunah ihla,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 Selman kazaa vafu an men zulmet va ant men haramet fa Rasulullah ve leta tabi Habibullah Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem efendimiz ak ah böyle konuşsan Bu hadisi şerifin içerisinde cemii ahlakım tecammü etti. Şu okuduğum hadisin içerisinde diyor bütün ahlakım birleşti. Kim benim bu hadisimle amel ederse benim ahlakım gibi ahlaklaşmış olur. Benim ahlakımdan da tekallakû bi ahlakı ve bi ahlakı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kim benim, ne kadar çapı okuyorum. Selefim değil mi size? Şurada birçok sözlerimle bugün hepsini duyuruyorum diye çalışıyorum. Yani vicdan <gülüyor> bu merhamak mı size Yani acaba daha çok duyurum Duyursan ne çare tutmadıktan sonra ben tutmayanı bilmem yarın huzur-i ilahiyede seni tam minibislerle oradan getirdik de. niye hakkı hak yerinde konuşma deyin yaka davabısı olup da hakkımı alırım demediği konuşacağım ben bitireceğim yani söz koymayacağım tutarsan tutan Hı. tutmazsan sen bilirsin Habibim bunlarla diyor Allah'ımız Habibim sıkışma Habibim terzeme Habibim sen kendini helak mı edeceksin sen doğurma memnusun Kur'an'ı terbliğ et tutarlarsa tutarlar tutmazlarsa kendiler bilir cehennem hazır diyor cehennem hazır tutarlarsa kendiler bilir onun için yine de insan dayanamıyor ne oluyorsa Sılmanka Taak Peygamberimiz bu hadisi şerifin içinde cemi ahlakını tecellü etti. Kadın olsun, erkek olsun bu ahlakla inşallah tahalluk etmeye çalışalım ve biz kardeşimiz Hacı Abdullah kardeşimizle giden sene ki vefat eden hafızımızın babası kardeşinle o da tabi mahallemizin imamı ve hocadır. Memlekette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 Siz de çalışacaksınız inşallah, peygamberin ahlakı ile ahlaklanacağız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Sılmangat'ı sizi sıla etmeyen, sizin evinize gelmeyen, sizden akraba bağlarını kıran, akraba bağlarını kıran, din kardeşlik bağlarını kıran kimsenin evine siz gelin diyor peygamberimiz, ben giderdim. <gülüyor> Sılmangat'ı sılaha etmeyeni ben sılaha eder evine yuvardım ya hoca o şımarırsam yedim beni kovarsam yedim yüze almazsa yedim onları diyen şeytan ulan Mefis varaca olsam yüzünü döşe giderimle. var da bak var durmayan gitme, burnuna der kötü söyler yüze almaz diyen şeytan hiç bir insan yok ki en büyük hasbı olsun Çocuklarını yanına alsın akraba Küsliğiniz yeter artık Seninle biz kardeşiz Kapına geldim artık Daha kusacak mısın sen. Aman ağabeyciğim diye Boğazını kucaklamaya başlar Yalan söyleme İnanmam ona İnanmam ona Gansıt hoşuna giden o taraf oluyor Nefsin hoşuna giren Burnuna değir Yüze almaz ''Burun kendin durur'' diye diyor şeytan, gitme çünkü geleceği olsam çok sevap olacak, peygamberin ahlağıyla ahlaklanacaksın, cennete gireceksin şeytan da ona dair değil, böyle fikirler atar. gitmeyeceksin diye, yorumlar yapar şeytan. <gülüyor> Demek ki sizi sılaha etmeyeni siz sılaha edin diyor peygamberimiz. Sılayı da anlamak biz, sılaha rahimdir bu. Yani gelip gelmeye sılah Rahim derler. Ömrü iki şey uzatır. Birisi sadaka birisi de sılah Rahim. Sıla rahim'den bir bahis çıkıyor gözünün önüne. Haber vermeme imkan yok. Çünkü ben başka yere geçeceğim. Diyor ki haber ver. Veremeyeceğim. İsterse yalvarsın. Olmaz. Vafu ammen zalemek. Size zulmedeniz siz affedin diyor Peygamberimiz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 Ne var ya Resulallah? Sizden soruyorum, o şimdi huzurda yok. Size bir kimse zulmetse siz ne yaparsınız? Affilerek. Sahabe çünkü. Aynı adam yine zulmetse, yine zulmetse çocuğu deviyorlar, dokunuyorlar, yine affilerek dövdüler. Üçüncü defa aynı adam yine zulmetse, Durdular kaldılar. Ya Resulallah yine zulmediyor. Artık içimiz yalan söylüyormaz zorunda? Dilimizle söylesek, kalbimiz uygun olmasa hata olur. Bir daha da affedemektir Ali Ali'yi dedi. Hazreti Ali radıyallahu efendimiz geldi. Karşısına oturdu. Otur ya Ali. Size bir zulmeden olsa ne yaparsınız? Affederim. Aynı adam yine zulmetse affederim. Aynı adam yine zulmetse atkilerim. On defa böyle buyurdular. Onuncular dedi ki, mübarek lisanınızı yormam ya Muhammed. Allah'a yemin ederim ki, sana da, bana da, kıyamete kadar ömür verse, her zaman bu suarı sorsan yine eğilir ederim, yine atkilerim geliyor içimden dedim. Yani Hazreti Ali'ye bu ahlağını için severim diyor Peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buraya da kısaca geçiyorum. Ve altı men Sizi mahrum eden, size vermeyene siz verin diyor Peygamberimiz. Size hacet lazım olunca vermeyen adam, altın kapılının, ağaç kapıya işi düştün mü gelir boynunu büker. Ha çocuğu de doğum bahçamızı hepsi sen fukarasın o zengin, filan zaman bir şey istedim de vermedin mi be mi, diyor. Dükkenden dükkene lazım oldu, sermaye lazım oldu, Adana'ya gidiyorum 5-6 bin liralarsa ver, vermiyor. O sana muhtaç oldu geldim, ver diyor Peygamberimiz, ver diyor. Ben vermeyene verirdim diyor Peygamberimiz. E ben veremem. E peygamberimizin ahlakı gibi de olamaz, olamaz. Kusbakan öyleyse. Olamaz. <gülüyor> Geçiyor mu burayı? Burayı da geçiyorum. <gülüyor> Hoca biz verdik ya. Hacet verdik ya. Bir hacet verdik mi onun yerine işimizi gösterdik. Komşuya bir çuval lazım oldu mu verir ama onun yerine pambuğumuzu evittiririk ona bir para verir ama paranın verir de ot dövdürür ona da ücret vermek bunlar faiz olur bunlar riba olur riba yetmiş türlü günah en küçüğü Kabe yolunda anasının nikahını kabul etmiş gibi günahkar olur böyle küçük para olan adama hizmet ettirme dinini seversen ettirme peygamberini seversen ettirme peygamberini seversen ettirme İmam-ı Ağzam Efendimiz'in bir adamda da alacağı var Alacağını orada bir talebesiyle vefat etmiş. Onun gölgesinde herkes duruyor, ona O ısıcakta yanıyor. Ya İmam-ı şuraya gelsen de dağda çok ısıcaktır şu gölgede dursana. <gülüyor> o binanın sahibine ben öndüç para verdim. Öndüç para verdim. Belki vücutunun teri soğur da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 ''Ve ahsin men esâe ileyk, kötülük edene eğilik edin, kötülük edene eğilik edin, kötülük edene eğilik edin.'' edin. Yedilir mi o kötülük ediyor, sen eğilir miacaksın? Hazreti ı Ali radıyallahu anh, yine o çıktı karşına radıyallahu anh, Allah şefaatine layır etsin. Çok az bir kafir ile harp ediyordu, harp ederken he, Nasıl fırsat buldu atlarının ayağını çardı kafir kâfir gelirdi düştü oh. düştüğü zaman onlarına dizlerini verdi kılıcını da boğazına tuttu böyle İbn Amr Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ben ayyal mutazayim Allah'ın aslanı aslanım Allah'ın vaktaniyetini Muhammed Mustafa'nın Risaletini kabul et değil, boğazım kurtuluyor. Yavuz'a kesiyorum kafanı dedi. Hiçbir şey söyleyemedi kafir. İman etmeye de gönlü yok. Daha hiddetini kesiversin de canımın çıktığını bilmeyin deyip aşağıdan yukarıya tut dedi yüzüne ya Ali, dedi. Kılıcını kaldırdığıyla onu azat etti. Hazreti Ali şu anda çekildi. Ya Ali beni niye sen öldürmedin dedi daha tez kessin diye ben senin yüzüne tükürdüm, kasıt gibi dedi tez atsın bizim dinimizde kötülü gelene iyili giderler tükürdüğüm için sana affettim <gülüyor> ne iyi dedi, dedi hikmetimi iyi söyle Çamgisi gibi sinsin bana dedi Çamgisi gibi gibi sineceğizse iman etmem desem kafan gettiydi tükürdüğüm için nefsime belki ağır gelir de onun için keserim de mes'ul olurum. Bizim cinimizde de kötülüğe iyilik etmek var. Onun için seni affediyorum haydi dedi. Ben affolunduysa Allah'ımı buldu? Okuyalım hepimizden. <gülüyor> Allah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü kelimesiyle cümlemize husna hatimeler tevfik etti. Abi ne kadar kötülük edeni nasıl affediyor, nasıl ihsan ediyor, nasıl kesmiyor? Bu Hazreti Peygamber'in sahabesini de ondan ibret al Müslüman. Çok şükür hocam biz onlara benzemeye imkanımız yok. Hiç imkanımız yok. Yalnız onları seviyoruz. Sıddıgı Avzan birinci, ikinci Ömer Ufari, üçüncü Osman-ı Birinci Aliye Murtaza, bu kıyasla böyle meraktıkları var, böyle seviyoruz. Acaba biz kurtulur muyuz? Yohşerül ner umaman abde. Kişi sevdiği ile beraber hashri cem olur, onlarla beraber olur. Yarın maşşada onları sevdiği için kurtulur inşallah. inşallah. Ya efendim bağlısı hazgat Ali Ziyad'ı seviyordu, ötekilere hakareti onlar Aleviler, Rafaziler. 73 fırkadır bunlar kitapta. Peygamberimiz bir tecrühi ehli cennet 72 fırkası diyor, cehennemlik diyor Peygamberimiz. Ümmetin yetmiş fırkaya ayrılacak, çek olanı ehli cennet geriyanının 72 fırka ehli nardır. Kim ya Rasulallah, bir tecik kelimeyle yaptı? Benim ve ehli sünnet vel cemaat mezhebine uygun olan itikatta benim ve sahabenin yolunda gelenler, o itikat sahipleri ehli cennettir, ondan beşinci mezhete ayrılan, Hazreti ı Ali'yi peygamberden üstün gören, hazrat Ali, Sıddı Azam'dan üstün gören Rafazılar, Kadri mezhepler, ceberiler bunlara benzer. Yetmiş fırka balalettedir. Allah ayıttırsın, Allah ıslah etsin. <gülüyor> Adana ağzımızdaydı. On dene fellahın iman ettiğini gördük. Yusaf'la konuştuk. Merhamat ettiler. Baktılar, hakkı buldular. Ondan sonra iman ettiler. Alhamdülillah. <gülüyor>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 Bazen onlara söylemek var çekiyon çekiyor alıyor. Onlar çekemiyor. Neden çekemiyor? Çünkü kadın kısmını bir bir başka bir şey bilmez. Geldim mi bazda şunu dedi, birer da duydum ama niye adam miyor? <gülüyor> Benim de kulağına o me, o gider iki kelime okuduysa. İki kelime okuduysa ben sizden iyi bilirim diye fısır fısır fısır fısır fısır, fısır. ben bilirim kadın cemaatını. Allah rızası için konuşma yahu! Konuşma dinle! Şimdi hadis geliyor. Hoca tekbir etme kadınları. Bunlar bizim e, hayat arkadaşımız, bir yastık arkadaşımız. Tokunursan bize tokunmuş olum. Yok kitabın tokunduğu kadar tokunurum daha ziyade tokanmam elhamdülillah. Şimdi onların menfaati hakkında bir hadisi şerif okuyorum. <gülüyor> Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İza sallati'l mer'atu hamsaha ve samet şehraha ve hafizat ferceha ve taat zeljha fehabet'l cenne. Sadıqa Rasulullah ve Erkeklerden ne kadar iyi yeri var kadınlara bak şimdi.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 Sayıp, konuşup konuşup bir kaldı. onlar da duydu siz de duydunuz tekini geçirirse Allah da affetmezse 80 kere 80 bin sene cezasını peygamberimizin diliyle konuştuk onu demiyoruz gene yani kadın 5 vakit namazını kılar ramazan orucunu da tutarsa kıymet etmez iftira etmez isnat etmez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 muazzeb olmaksızın cennete dahil olur. Hiç azep görmeden bu dört vaziyet bir kadında bulunursa hiç azep yüzü görmeden cennetin sekiz kapısı açık olur. Kadın kulum istediğinden girdirler. Biz de onu çok kötü zannediyorduk kadınları. Yok. Sen çarşıda bazılarda bin yalanına Ticaret eden, o yer Allah ondan sormaz, tüm senden sorar. Sen akşama kadar, sabaha kadar, çarşılarda, pazarlarda, kavradan, kıybet eden o evine çekilir, tesbihini eline alır. Uşluk namazı kılar, evvabın namazı kılar, namazı kılar, Allah'a itaat eder, evinden ayrılmaz. Guttun böyle ibadet iste, velilerden olur diyor kitaplar. Kadın böyle.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 Benim cennette refikim kadın var mı? Cennette bana refik olacak kadın var mı? <gülüyor> Sultani ı Enbiya Efendimiz <gülüyor> cibril Emin'i bekledi. cibril Emin dedi ki filan mahallenin filan umrolu bir kadın var Fatıma Tezzehra ile cennette beraberdir. <gülüyor> e ben o cennet refikimi bir görmeye gideyim dedi ve kocası Hazreti Ali Efendimiz'den, peygamberimizden müsaade aldı, gitti. Vardı, yanınız başınaymış, vardı. Kapıyı vurdu, kapıyı vurdu. İçeriden bir karı seslendi, ihtiyar kadın. Kimsiniz dedi. Ben Sultan-ı Enbiya'nın kelimesi Fatıma'ta Zöhrayim. <gülüyor> <gülüyor> ah zamanında olsa da bir de bizim evimizin <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ah <Allah Allah. gülüyor>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 yaranı bozmaya mı geliyor? Seni aldatıp da aynen eline bir etmeye mi geliyor? Neye geldiğini bilin mi de gelin, elin kadını kendi kadının yanına girdiriyor. Tanımaz hocam çift halde etmeye gider benim kadın. Yetmesin yedi adım olsa yasaktır. Kocasından yedi adım dahi, e, izinsiz ayrılamaz. Ayrılıyorsa huzur-i ilahiyede o, o koca ondan hakkını alacak. Dettiği ikinci gün geldi. Yanına Hazreti Hasan Efendimiz, Hü Hüseyin Efendimiz de düşmüş. Kapıyı vurdu, kimsiniz? Fatıma-tel Zühra'yim. İlk hocam size müsaade buyurdu dedi. Yanında bir kımıştı var, ne o dedi. Küçük Hasan'ı da, Hüseyin'i de getirdim, pek küçük dedi. Yanıma düştü geldi.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 Hüseyin'de var Hasan'da durduramadım, küçük olduğu için annesi ola geldi dedi. Kurbanlarım olayım ya Fatıma, Hüseyin'e izin aldım çünkü sabudur. 4 yaşında, 5 yaşında zararı yok lakin Hasan'a izin almadım. Ha adımlarına kurban olayım geriye gitti, ona da izin alayım dedi. O da açmadı, devlet üçüne 3'üne de izin alınca içeriye girdi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 dışarıdan çocuklarıma seslenirken kadın sesini duyar da bir erkek invenir de lisan zinası yaparım diye korkarım ya atıma onun için kadın gibi konuşmam için ağzıma taş alıyorum dedi Allah Allah niye böyle dedi güneşte oturuyorum dedi etme suyun güneşte sıtmanı tutuyorum üşüyor musun şu kölge baraka geçsene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 niye böyle ayak işin yok dedi böyle ferece ile geziyorum Yoklu mu sahibisiniz dedi yok dedi kocam gelince benden namusumu isterse uçkurumu çizene kadar kalbini kırarım dedi korkarım da onun için böyleyim dedi kusura kalma Halık'ı Zülcelal sizden razıdır sana Cibri'nin Cibri'nin evinin tepsilini tepsil tefhir ediyorum Allah Fatıma'ya zöhra ile Efelsin diyor. Davru söylüyor. Sen benim cennette refikimsin diyor. Baştan adam bir efendi babama mektup yazıyor. Diyor ki Mustafa Efendi, Ayşe namında bir aileniz vefat etti mi hikaye geldi diyor. Annem de vefat etmişti benim öz annem. Vefat etmişti. Diyor ki evet vefat etti. Ne diyorsun? o mektup yazıyor sultanı enbiyayı gördün rüyamda diyor sultanı enbiyanın yanında fatıma tac bir kadın da hizmet ediyor bu kim ya resulallah dedim <gülüyor> yahyalı musta efendinin ailesi Ayşe hanım da bizim hizmetimizi <gülüyor> ediyor dedi <gülüyor> doğru mu iki ay oldu vefat edelim bize hizmete başlayalım <gülüyor> doğru mu doğru değil mi diye soruyorum diyor Nasılıdır bu Hayatında yüzünü kimse görmemişti. Kanatınız olsun, kapınız kilitli bulunurdu. Kapı kilitli bulunurdu. Bir gün Hasan, Hasan kapı kilitli mi? Bak dedi. Bakman ısınatır Yedi yaşında bir çocuk girdi. Ağlayı ağlayı o gün akşam ağlar ağlamıştı. Niye ağlam anne çocuk küçük büyüyünce benim şahsımı unutmaz da hatırlarsa ne olurum ne olurum Allah, Allah. Ben öyle baba öyle anne evladıydim ama insan olmadım ne kare. Yani insan olmadım. Onun için ahalikü zülcelal. Böyle emrine riayet eden Zümra-i Ebrâh'a ilhaklıyorsun. Senin kadının da böyle feldir feldir ayağını başına açar gezese bunlara hiç yaklaşabilir mi? Demek ki müjdenin yerine acı mı verirdin sen de? Acı vermiyorum, hokum söylüyorum Muhammed'imizin emri şudur. Kadın beş vakit namazını, tadini erkanıyla ile bularsa, Ramazan orucunu tutarsa, kendini haramdan muhafaza ederse, hocasına da itaat ederse, cennetin istediği kapıdan girsin diyor Peygamberimiz. Bundan büyük müjde mi olur? Buna kendini uydur, buna kendini benzet, korkma inşallah. Sana bir müjdeli hadis daha okuyacağım kadın. An ümmü selamete, radıyallahu anha kalet Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey yumma imgatin matet zevceha Anha razın dekadet til cellah Gözlüğümü yine kurum getirmemişsin Onun için zor okuyorum Ümmü selama radıyallahu aleyhi Rivayete göre Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah şefaatine nail etti ya Rabbi bir kadın kocası kendinden razı olduğu halde ölürse bir kadın kocası kendinden razı olarak ölürse cennete girer buyurmuştur hadisi rivayet rivayetidir Hadis-i demiş Riyazu Salih'inin 258. sahifesinde de yazılmıştır efendim. Yeniden <Gülüyor> An-Mu'az ibn Cebel radıyallahu anh anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadisi okumayla meşgul olma manasını Mu'az ibn-i Cebel radıyallahu anh'dan rivayet olduğuna göre nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.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 Yakında senden ayrılıp bize kavuşacaktır diyerek muhafaza eder. Hilmizi rivayet etmiş Hadise Hasan'dır demiş Riyazu's-Salihi'nin yine 258. sayfasında. Kadın koca üzerindeki hakları. Kadının kocasındaki olan haklarını bugün okuyorum. Yarında kocanın kadındaki olan hakkını okuyacağım. Ezen okunuyor başladı, ben de çalışacağım duyurmaya. Birinci hakkı kadının kocasında diyanetini talim etmek, dilini belletmek. etmek. Çığırıyorum hocam, okudayım diyorum da okumayayım. O zaman mesuliyetten kurtulursun. Birkaç defa böyle devam edeceksin, çalışacaksın. Efendim sen bizim aileyi bildiğin gibi değil, okumaya niye? evlenecek gibi değil. Ben eğilen kadınları diyorum. İkincisi, zıfk-i lâ ile ülfet ve muhabbet etmek. Kadına kazatlanmak, kadına kızmak, kadına kim beslemek olmaz. Ülfet, muhabbet etmezsen Allah neyi sana kan ayak, uzun saçlı, annesini babasını terk etmiş, evine esir olmuş kadına niye ülfet muhabbet etmedin deyi seni mesul eder, daima gazap ediyor, daima kinleşiyor, daima bağırıyorsan Allah senden sorar. Dördü, üçüncüsü, özel ahlak ile muamele etmek. özel ahlakla muamele etmek, çirkin ahlak yapmamak. özel ahlak yapmaz da çirkin ahlak kullanır sinirini onda asan. Allah'ın imdinde mesulsün koca dördüncüsü aileye selam verip hatırını hoş eylemek eve girdin mi selamu aleyki diyeceksin selam vereceksin evet selam vermiyor musun <gülüyor> Neden selam vermeyebilirim? Neden ne hoca biz selam veririz ailemiz de selamımızı alır Evine selamla girenin yeri cennet diyor peygamberimiz. Ne demek istiyor onda? Esselamu, Allah'ın selameti, Allah'ın rahatı, Allah'ın iltifatı senin üzerine olsun diye dua ediyorum. Ve aleykümüsselam dedim mi? De, Allah'ın selameti, Allah'ın mutfu, Allah'ın ihsanı sana da olsun diyor. Künde evinde böyle dua ediliyor. Bunlar bizim memlekette ayıp efendim. Gün doldu, ay doldu, efendim bilmem ne oldu, bu zamanın hayırlı olsun, tunay, günay bilmem biz Bunlar selam değil. Selam değil bunlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki selam, Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Selam kalktığı zaman kıyameti yakın bekler buyuruyor Peygamberimizin.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 senin işine o yardım ediyor görmüyor mu? Otunu çapalıyor görmüyor mu? Harmanına yardım ediyor, bahçena yardım ediyor bir kadın, kocasına dış işlerinde yardım ederse Fatma Taz Zuhre refik olacak cennette bir erkek ev işlerinde misafir gelince dolaştığı zamanda ailesine yardım ederse Hazreti Ali Efendimizle refik olacak ben utanırım ben erkeğim, ben anuluyum, kadın işi göremem, sen bilirsin. Altıncısı...